يا <تصفيق> <إسم> الرحمن الرحيم <تصفيق> Esselatu vesselamu ala nebiyyine Muhammedin Ve ala alihi ashabihi ezmain Kardeşler Allah razı olsun tekrar bir araya geldik Ebu Ömer, hocamızın Bal gibi anlatımından sonra Bilmiyorum bu ders nasıl geçecek Rabbim yardımcımız olsun e, İşittiklerimizden İstival edip amel etmemizi nasip etsin inşallah. Konumuz e, Hadislerden nasıl faydalanabiliriz? Yani önümüzde bir hadis metni var. Bu hadis metninden nasıl faydalanabiliriz? Şimdi kardeşler, dünyanın bir yana hocalarımız çok güzel bilgiler verdiler. Özellikle e, takvaya yönelik, Allah sözlüküsüne yönelik, çok güzel bilgiler verdiler. Bu bilgilerin pratik geçmesi gerekiyor. Yani en yakın zamanda. Fakat ne gitmezse? Daha önceden de benzerlerine içindiğimiz bilgiler kolay kolay pratiğe yansınır ya da az yansıyor. Bunun sebepleri nelerdir? Şimdi bir şey bir karkatız söyleyeceğim. Bir çoğunuz için önceden sıkıntı olabilir ama tekrar da inşallah fayda vardır. Bir kum saati düşünün. Kum saati. Üstteki kum taneciklerine bir bilgi diyoruz. Üstülen bir hadis olsun işte istenen bir ayet olsun ya da herhangi bir alimli istiadı olsun işittiğimiz her bilgi bir kum tanesi olarak hafızamıza yer ediniyor. Bizler istenenle bu bilginin o iman daracından geçerek pratik alan dediğimiz zemine ise bilmesi o bilginin. Demek ki üstekine bilgi diyoruz daraca iman diyoruz ve türen salih amel diyoruz. İşittiğimiz bir bilgi Uzun zaman bir tarafta kalıyorsa Pratiğe yansımıyorsa Arıza nerede? Arıza bizim O iman dediğimiz kısımda Eğer iman dediğimiz o Darazı genişletirsek Bilgi yukarıda fazla geberlememiz Olur, direkt Pratiğe yansınız olur Sahabelerin kum saati nasıldı? İşittik Söyle değildi, işittik Beklettik Üst tarafta kaldı zamanla aşağı indi, tam daracağı geldi, baktık iman müsait değil, tekrar yukarı çıktı bazen indi, böyle değil içittik ve itaat ettik, yani kum saatinde o daracık yok, bir bardak gibi, gelen direkt aşağıymış oldu şimdi allah Teala Kur'an'da ki her kim Allah'ın zikrini umursamazsa, evet şurada bir zikir var, Kur'an kerimesinde şu ikisi zikir Tam ortasına ben varım, sol tarafında şeytan var, tam ortasına ben. Her kim Allah'ın fikrini umursamazsa, yani sabit kalırsa, İbn-i Kayyam'ın, Rahim Allah'ın tabiriyle sabit kalmak yoktur, insan duruyorsa geriliyor demektir. Ya da şeytanın sözlerine kulak veriyorsa, ikiden bir adım uzaklaşıyorsa ne olur? Biz tecrübeyle de sabit bir ki, insanlar ikiden uzak kaldığı oranda ibadetlerden çoğumuz oluyor. Ve ilk adımda günah çok çirkin gelirken, ikinci adımda o çirkinliği kayboluyor, dördüncü adımda sevimli geliyor, Beş, beşinci adımda çok hoş geliyor, altıncı adımda iman, e, zikirden tamamen uzaklaşmış oluyoruz. O yüzden Allah-u Teala şeytanın adımlarını izlemiyor Şeytan hızlı pasmaz, yavaş yavaş yürür. Ama e, istediği belgeyi bir şekilde dökültmeye çalışır. Peki, zikri yaklaştığımız zaman ne olur? Kur'an ve sinnetin e, kulak verdiğimiz zaman olur. Şeytandan uzaklaşmış olur. Şeytandan uzaklaştığımız oranda günahlar bize çirkin gelmiş olur. Bu e, hayatımızda olacak tecrübeyle de sabittir. İkmi yine çok güzel bir sözünü size paylaşmak istiyorum. Diyor ki, günahlar kalbin Allah'a ve ahirete olan yürüyüşünü yavaşlatır diyor. Gerçekten mükemel bir anlatım. Günahlar kalbin Allah'a ve ahirete olan yürüsünü yavaşlatmış olur. Etkilenmememizin en büyük sebeplerinden biri yani Kur'an ı Kerim'den e, ya Allah'ın e, bahsettiği gibi bakamamamızda ayet-i e, ya da o metin sahibini birey gibi tanıyamamamızdan kaynaklanabilir. Allah'u ala. Şimdi kardeşler <gülüyor> konumuzda bir şey inşallah. Biz o hadis-i metninden nasıl faydalanabiliriz? Şimdi kardeşlerim önümüzde dört tane metin var. Birinci metin yani ki bir ayet allah Teala diyor ki namaz kıl. Bu da bir metin var. Metin altına bir bakıyor. Metin sahibinin adı yazıyor. allah Teala. İkinci metin diyor. Benim namaz kıldığımı gördüğünüz gibi namaz kıl. Bu bir emirdir. Altta da Muhammed Aleyhisselam yazıyor. Buna bıraktım. Üçüncü metinle bakıyorum. Fezda bana bir bardak su getir. Bir emir var. Altında Recep bir isk yazıyor. Babama ait bir metin. Onu da bıraktım. Dördüncü metin. Tabii imsal insal veriyorum ben. Ama gerçekten önemli bir insal bu dörtlü metin iki saat içinde Ankara'yı terk edeceksin Hasan dörtlü metin var yapmam gereken ne olurlar? yapmam gereken bu metin e, gerçekten altına yazılan kişilere ait mi değil mi evet Allah'a ait Kur'an'da değilim Resulü ait hadisten dedi e, babana ait istersen ara derim. Burada tamam benden istemem mi bu metinlerden etkilenebilmek, bu metinle hareket şimdi Şimdiki konumuz hadis olduğundan dolayı hadis metninden alıyorum karşıma. Eğer ben bu metinden etkilenmek istiyorsam yapmam gereken ikinci adım şu. Bu metin sahibinin üzerindeki hakları nelerdir? Böyle bir yetkiye sahip midir? Değil midir? Bu metin beni bağlar mı? Bağlamaz mı? Üçüncü adım. Ben bu metne kulak vermezsem ne kaybedeceğim? Kulak verdiğim zaman ne kazanacağım? Eğer kayıt ve kazançları yan yana getirdiğimde bir denge varsa ya da kazanç çok fazla yoksa ben bu metni bazen kayda anlayabilirim. Bu hakkımı bu dünyada kullanmak isterim. Eğer kazanç ve kaygı kıyafi yapılmazsam bu metne ben kolay kolay etkilenmemiş olurum. Dördüncü adımımız şu bu metnin ilk muhatabı kimlerdi? O muhatapları, mektubuna karşı davranışları nelerdi? Ne tür davranışlarda bulundu? Eğer bu metin bir insan aklına ters olduğunda nasıl davranılması gerektiğini ben kimden örnek alacağım? Bu mektubun bir muhataplardan örnek alacağım. O muhataplar bu mektubuna nasıl davranmışlarsa ben de öyle davranacağım. Altıncı adıma geçiyoruz. Bu metni bıraktık. Şimdi babamın metni alıyorum karşına. Fevzullah bana bir bardak su getir eğer ben getirmiyorum babacığım dediğimde eğer Allah'a kadar bana ceza vermeyecekse eğer ceza babanın gidiyorlarına bana verecekse bazen takmayabilirim baba şu an yorgunum sen hatta bir baktık da bana getirir sadece saygısızlık olur o kadar ama cezayı eğer Allah'a kadar verecekse ki o ceza vereceğini vaat ediyor o zaman benim mektep açıma bir forma bakmam gerekiyor ne gibi format? Bu ümmet'in sahibi her ne kadar da babamsa, arkasında allah Teala var. allah Teala bana babam üzerinde emrediyor ve diyor ki bana, Fevzullah babana bir bardak su getir. Getirmesen keza verecek allah O zaman ümmet'in sahibi ki, Allah-u Teala olmuş oluyor. Çünkü bu sözü küfürüyor. Yani su getirme evlenilir, küfür yok. Bu bana ne kazandırır? Babama itaati kolaylaştırmaz mı sizi? Her ne kadar babam nefsin ağır bir emir verse de ya nereden çıktı bu, bana dedirtmez. Ne de? Allah-u bana diyor ki fejullah allah taala sadece Kur'an üzerinde benle konuşmuyor. allah taala Teala e, hadisler ne de e, benle konuşur? Babam üzerinde ne benle konuşur? E, e, emrelliğinin üzerinde ne bizimle konuşur? Çünkü babaya ifat, Allah'ın tatilini soruyor. Eğer e, tükül yoksa o e, emirle. Daha sonraki metni alıyorum, işte e, yani hadislerde neden etkilenmediğimizi sebeplerden biri bu. Hani dedik ya, metni sahibini tanımamak, tanıdığı ve gücünü gördüğü oranda etkileniyor o metinden. Feyzullah iki sahibi içinde Ankara'yı terk ettiriyor. yazıyor, Hasan yazıyor. Şimdi, kim bilmem lazım. Hasan kim? İki. Böyle bir şey emrede mi? Böyle bir hakkı var mı? Üç. bilmemiyorum kardeşim. dediğim zaman ben ne kaybedeceğim? Hasan kim diye ben soruyorum. Artık eşlik şey sözatı Ankara valisi adı. Eğer vali kelimesini, vali ne nedir, gücü nedir bunu bilmezsem ben veliyle Hasan Ömer'le karıştırırım. Anlayamam. Yani vali ise ben de valiyim. Yani çok da sorun değil. Çünkü gücüm anlamı anlayamadım ben. Artık eşlik sözatı ne nedir biliyor musunuz? Bilmiyorum dedim ben. İşte emniyet bilimler ona bağlı, askeri falan. Ha tamam dedim. Gücünü gördüm. E neden? Şimdi ben dinlemesem işte emniyetler gelecek, iş yoksa cedilya, ikiratalar vesaire vesaire vesaire. Yine daha doğrusu bedelli bir askerlik yaptığında şeydeyiz e, askeri baktığında oturuyoruz. Bir tanesi işte komutan Abdullah geliyor dedi. Komutan mı? Ben gücümü bilmiyorum. Kimdir? da bilmiyorum. Nasıl bir müzaca sahip? Onunla ben bilmiyorum. Kalkmadım, oturuyorum. Ama çalış bir kalktı, beni sigarasını attı, bir tane, ya atlılak gibi komutan geliyor. Sonradan öğreniyorum, çok kadar bir insanımız, işte bir asker ölmüş, anlasına böyle bir şey. Şimdi, o komutan e, atla o çalış bir anlam size yüklediğinden dolayı etkileniyor. Ben çok şey yüklemedim, etkilenmedim. Ama öğrendikten sanırsam etkileniyor. O zaman, hadis metnilerden tanışmadan, karşılaşmadan önce, o metin sahibinin gücünü bilmem gerekiyor. O metin sahibinin Allah katındaki yerini bilmem gerekiyor. Üzerindeki haklarını bilmem gerekiyor. Birçok bilgiden sonra, hazırlık derslerden sonra karşıma o metin geldiği zaman bir tedesim eder Allah Allah'ım sen bana Resulasyon'a bir metin geldi. Deriz. Yani iyi bir at yapıdan sonra biz o metinden etkilenebiliriz. İnanın, atçılık etkilenmemiz çok zor. Şimdi test yapabiliriz. Tabi burada test yapmayacağım. Ama herkes kendi nesne test etsin. Bir kitap okuduğumuzda eğer o, o sayfada 5 paragraf varsa ya da 3 paragraf her neyse o paragraflardan biri Resul Aleyhisselam'a aitse işte bu konuda Resul şöyle der iki nokta işte, işte Ebu Hureyye de Radyallahu'na 2.3'de işte Resul Aleyhisselam'a değiştirdi ortada bir metin var ilk yazarın metnine 5 saniyede 10 saniye ayırıyorsa ikinci metne 10 saniye Hadis metninde 10 saniye, son parası 10 saniye ayırıyorsak eğer biz hadislere gereği gibi değer vermiyoruz demektir. Neden? Çünkü sanki şöyle bir e, tablosu karşımıza, ey Allah'ın Resulü, ben e, bu e, kitabın e, yazarına 10 saniye vakit ayırdım. Dinledim onu. Size de 10 saniye vakit ayırdım. Tekrar yazarı 10 vakit ayırdım. Yani sanki Resul-i sözleri, e, diğer yazarının sözleri de aynı derdeymiş gibi. Her ne kadar da biz inanarak Böyle söylemiyorsak da ama pratikimiz maalesef bu görüşler. İkinci paragrafa geldi. O hadis geldi diye seviniyorsak eğer bu iyidir. Ve olması gereken. Eğer o hadis metninde biz fazla duraklanıyorsak hadi böyle beş tane daha zaman ayırıyorsak yine gerekli verimi alamamız olacağız. Ne gibi? Şimdi biz eee hadis metinleri hadis metinlerini e, çok meyveli olan bir bahçe belirtelim. Eğer o bahçe önünden e, çok kısa sürede geçiyorsa, yani hiç biliyorsa gözümüze en fazla bir meyve takılabilir. Ve biz deriz ki bu bahçede sarı bir meyve var ya portakal ya bir şey vardı deriz. Ama yürütümüzü yavaşlatırsak o metin karşısında erik vardı, portakal vardı ama altta ne vardı bilmiyorum. Yani. Bahçenin önünde şöyle bir bakarsak, o çikin önüne bakarsak yedekin e, serceleri de görürüz. Ama bahçenin içine girsek çok daha şeyler görürüz. İşte biz hadis metninin içine girdiğiniz zaman etkilenmek. Eğer pas geçersek etkilenmemiz gerçekten çok zor olur. Ama bazı metinler vardır. O bahçı sadece alimler girer. Bakarsın göremesin. Kümlede yapraktan arkasındadır. Bakarsın göremesin. İki de kadar bekler. Ama alim girer. O ağaçlar yapraktan açarlar. Alimlere tek ekmeği verirler. Bizler hadislerden küm şerbet duyuruz. Sadece hikmet alırız. Ders alırız. Ama alimler bize hükümler söylerler. Der ki burada hüküm budur. Bunu yapmamız vardır. bu hükümlettir. Gibi. Şimdi bir hadis metni söyleyeceğim. Önce hızlı geçeceğiz. Bu hızlı geçişte kaç ders çıkaracağız? Sonra metnin içine gireceğiz. Ne, ne tür dersler çıkaracağız diyeyim inşallah. Hep beraber bakalım. İbn-i Abbas radiyallahu anh'ın çocuklarından biri vefat ediyor. Evde bir cenaze veriyor. Tabi bunu hayal edin. O ofisiniz ve çocuğunuz vefat etmiş. ne diyor ki Dışarı çık bak kalabalık toplanmış mı diyor. Çıkıp tekrar veriyor. Evet diyor kalabalık toplanmış mı. Peki bu sayı kırkı bulmuş mudur diyor. Evet diyor kırkı buldu diyor. Hadi o zaman çıkarım diyor. Ben restoran restoranlar diyor. Hiçbir neden yoktur ki cenazesine sirk koşmamız, kırk kişi toplansın da onun doğası ona e, fayda vermiş olmasın diyor. Bu. Şimdi vork diye geçtiğimizde alacağımız ilk bölgede nedir? Demek ki cenazeler arasında 40 kişi iyidir, fayda verir. Ama biraz bekliyoruz. ona bir kelime kullanılır. koşmayan 40 kişi diyor. Neden işçi işine 40 kişi demedi, faizine 40 kişi demedi? Öyle bir kelime kullanıldı ki onun yerine çıkarın ki başka bir kelime koy faiz koyun, Allah sana şavaş aksarın dediği bir, bir haramı koyun. Biz deriz? Ya demek ki faiz öyle bir büyük öyle bir, bir haram ki sirki dahi salladı. Ama orada kullanılan kelime sirk kelimesi. Sirk koşmamız kırk kişinin duası fayda veriyor. İki kere meyve kapardık gittik. Şimdi bu her ne kadar da genaje başlığıyla anlatılması bir hadis metni olsa dahi burada sadece bu tür meyve yok. Ne tür meyveler var? Biraz daha bekliyoruz. Evabını kaybetmiş bir baba, ama öyle bir Allah Resulü sinnet sevgisi var ki o evlat acısı o sinnet sevgisini bastıramamış. Eğer bastırmış olsaydı Allah halen İbn -i Abbas radiyallahu anh bu şöyle diyebilirdi. Ya böyle bir şey istedim ama tam hatırlamıyorum. Şu an psikolojim de müsait 40 miydi, 50 miydi, çift başka şey tam bilmiyorum. İşte evlat acısı belki o yüzendir diyebiliriz ama öyle bir hadis-i var ki evlatı oluyor Metin hala gindik hayatta. Ya bu metinde kelimeler yer değişmiyor. Başka bir meyve İbn-i Bas radiyallahu anh'ı isteseydi kerefek istip bakamaz mıydı? Bakar, tutup olmuş. Tadi çıkaralım. Çok rahat derdi. Ortam müsait. Ama cenaze evinde dahi davet ediyor. Bismillah hatırlatıyor. Şimdi konumuz davet olmuş olsa çok rahat e, istifade edeceğimiz, kullanacağınız bir hadis metnidir bu. Evladı ölüyor ve davet ediyor. Resulü böyle deniz diyor. Başka neler var orada? Esinle işçi sebefler demiyor. Kıdır, ev içine siz hakkı, babaya ait. Başka ne var burada? Evladının ahiretini düşünen bir baba. Allah tabi demiyorum Kur'an-ı Kerim'de, taş olan cehennemden kendinizi evimizi koruyun diyor. Şimdi evlat vefat etmiş, cenaze burada, bu şekilde çok rahat gömülebilir, çünkü acele edilmesi gerekiyor. Ama dedi ki 40 kişi şimdi toplansın, gelsin, bunlar doğa işinler, evladım burada rahat etsin. Evladı öldükten sonra dahil evladım isteyen bir baba var. Tabi, de, e, tıp bilgilerle e, topluyorsa alimlerin girdiği zaman kasa kasa o meyvelerle bizde bir milyar eminim. Şimdi hadis metnilerin içinde dolaştığımızda vallahi buna inanın o kadar çok şeyler e, getiriyor ki ya önceden niye aklıma gelmedi dersiniz. Ama gelmez ki içine girmedik. <gülüyor> Ve yine Hadis metninde ortada din edilmesi var. Etkileme bilme için dedik ya, e, bu metin sahibini e, tanımak ve onu sevmek gerekiyor. Şimdi kardeşler, düşünün, işte çok sevdiğiniz ya da sevdiğiniz e, genç bir kardeş, işte gençlik dönem, e, şey dönemi, cahide döneminde bir kız seviyor. Kızım adı daire. Ayladan mektup geliyor, altın madeni arkasında kaya değil Mektubun üzerinde işte ayladan kayaya. Şimdi öyle kendine kendine gelen bir mektup zannedecek, haklı olarak. Ama bir bakıyor ki başka elden gelmiş, ha bu başka bir ayla, başka bir kayaya yazmış. Yani bu metin sahibi isimler benziyor, ama muhataplar farklı. Vallahî bilvaratallah. İçinde çok güzel sözler var ya, o için eklenmesi mümkün değil. Tabii bu bana gelmemiş ki diyecektir. Ama geçer sevdiğinden boş bir kağıt bile gelse, onun eli bunadaydı der Ve o boş yazarkasına arkasında sevdiği kişiyi görmüş olur. Ve o metinden de aynı derecede etkilenmiş olur. O zaman biz bu metine tanışmadan önce, metni kenara koyuyoruz. Biz bu metin sahibini tanımamız gerekir. Peki nasıl tanıyacağız? Tabii konu çok detayınca... Allah Allah'ın ve Resulü Aleyhisselam'ın tanıttığı bir şekilde, Resulü Aleyhisselam'ı tanıyacağız. Peki nasıl sevecek? Yani sevmemizi gerektirecek etkenler nelerdir? Bir Bize karşı çok merhametli. 2- Bize çok güzel bir bulundu. Yani şunu yapın böyle dedi. 3- Kur'an metinlerini kendisi göğüsledi. 4- Ezberledi, ezberledi, yaz göğüldü, bize kadar getirtti. Ve biz, bizim tüm ibadetlerimiz otomotik ile ve peygamberlere yazılmış oluyor. Ve bu e, muhabbet besledikten sonra insanlar biz e, bu hadis, hadis metinlerinden etkilenmiş oluruz. Peki bu hadis metni atıyoruz bakıyoruz. Aklımıza ters. Yapmamız gereken ne? Hani dedik ya bu hadis metninin ilk muhatap kimlerdi? İlk muhatapları sahabelerdi. Ondan sonra işte tabipler, alimler bilimce kadar geliyor. Ben bu metin karşısına aklın konumun ne bir sorusunu ne tabilerden alacağım, ne alimlerden alacağım, ne babamdan alacağım, ne şüa'dan alacağım. Ben hadis akla ters gibi gözüken hadis metnini karşına attığım konumunu ben sabitleden önce. Niçin? Çünkü o öyle bir akıl ki. Allah tema referans veriyor. Ben o akıldan razıyım. Yani sahabelerden nasıl ben razıyım? Onlar benden razıyım. Ya Rabbi, buna ne yaptılar da sen bana onlardan razı olduğunu hatırlatıyorsun? Ben bundan nasıl ders çıkaracağım? Eğer hiçbir ders çıkarmayacaksam Allah'a bu bilgi bağlanmıyor mu? Yani Allah'a referans gösterilecek tek metin sahabenizdir. O zaman sahabe atlıyor. Benim için çok önemli. Bu metinle tanışmadan önce. Şimdi sahabe ne yaptı? Ben aynısını yapacağım. Alici şey yaparsan ne olur? Allah söyledi ki ben ona razıyım. Yani Allah neden ne razı olmuş ona? Kimi kriter belirledikten sonra ben hadis karşısında çok büyük bir olasılıkla hak etmiş olacağım. Ama ben hak etmek istemiyorum çünkü öyle bir konu ki yanlış anlaşıldığında vallahi kişi cehenneme kadar götürecek şu an bu konu konuşuyoruz. Tek şahada ne yaptık? İki örnek vermek istiyorum. Ki genelde Resulü yapmış olduğu şakalar basına geçecek geçen bir hadis ama gerçekten tam akide dersi e, çıkaracağımız bir hadis o da şu yaşlı bir kadın Resulü diyor ki benim adıma Allah'a Allah dua et beni cennetine alsın adımlar burada birilerden dua talep edilir hükmü çıkarıyorlar benim adıma şimdi bunu canlandırıp dedik ki hadis metnişine girmemiz lazım empati yapalım Kendimizi o kadın yana koyun. Yasıla karşılaşıyoruz. Normal yaşlılık sıkıntıları hiç bahsetmiyoruz. Ya da işte dizim ağrıyor bir şey var mutlu var mutlu. Ne dedi? Bunu hiç bahsetmiyoruz. Ey Allah Resulü, benim adımı Allah'a dua et. Allah, dök, Allah alsın. O mübarek arvasi metin çıkıyor. O yaşlı kadına gelin. Metin Yaslar Yaşlar cennete giremez. Yaşlar cennete girmeyecekler. Bu metin atla yüzde bir kirliyon ters. Şimdi, ölmesi gereken şu olsaydı, Ey Allah Resulü, o kadar müsait ki bu vahiyinin kendi bölüsünde, çok müsait bir metin. Böyle demedi o kadın. Ey Resulü, bu metin tamam, kabul ediyorum. Peki, henüz ölmedin, bunun bir kefareti var mı? Bari o kefareti yapalım, gel cehenneme girmeyelim. Bu da çok müsaitti. Kadın bunu söylemedi Ya da bekleyip Resulullah'ın tepesini edip etmemesine bakabilirdi. Acaba şaka mı diye. Allah Allah da diyebilirdi. Yanlış dedim? Tekrarlatabilirdi de. hiç hiçbir saygısıyordu. Yapmadı. Akla ters gibi gözüküyor. Neyin karşısında akıl şöyle yaptı. Ağlamaya başladı. Ağlamak ne ispatı? Ey Allah Resulü, sen azal. Haktan başka bir şey çıkmaz. Bu metin kesinlikle doğrudur. Ben kendi iradenle yazdım. Ben cehenneme girdim. Ben cehenneme girmiş olmam. Allah'a kadar adaletine ters deyin. Allah'a kadar e, mutlaka doğru söyler. Ve ben kendi cehenneme orada yanacağım ya ben ona alıyorum. Dedi çekti gitti. Resulü'nü selam haber gönderiyor. İnsanlar genç devletler. Şimdi kadının yani sade aklını şöyle sade aklı ve hadis metni <gülüyor> tavır bu. Eğer bu tavır eleştirilecek olsaydı, Resmî o kadın gitmedince demez miydi ki, ya böyle kadın Allah akıl vermiş sana. Yani insan der, elbette böyle şey olur mu? Yani buna bazen söyler seyir. Niye ben kabul ettim? Derdi. Ha demek ki işittik ve ikat ettik. kimden alıyoruz? Ya sizi o kim sahabe. O ki, Allah'tan razı olduğu kişiler. Başka bir metin. Resul-i <Gülüyor> Selam diyor. İşitmişsiniz odun abisi. Saben adresinden hatırlamıyorum. Bir tanesi kapayla oturur, diğerleri dışarı var. Artık kurbeş sonrasında ortaştan bunu hatırlamıyorum bilmiyorum. Gidiyor sahabenin yanına. Neden buradasın diyor. Neyi anlar siz oturun dediniz ya diyor. Bak, oturun metni. Şimdi normal şartlarda oturun emrini muhafabı kimlerdi? Metin gitmek insanlar. Normal şartlarda aklın konumunda ne olması gerekirdi? Ha bu metin e, metin içmeklerini bağlıyor. Demek ki ben de sevgiyi diyeceğim. Ben de oturacağım. Ama öyle yapmadık. Direkt oturdum. Akıl bu metin karşısında oturdu. Hemen pratik yaptı. Ve düşünmeden eğer Bu metin karşıma Aklın konumu bu olmamış olsaydı Resim Aleyhisselam Onu da bir şekilde uyarırdı Ama ne yaptı? Omuzhanı şu vaziyara Allah Allah resuline itaatli olan İtaateci azmini artırsın ha, O zaman ne diyor? Bir metin geliyor Ne düşünce? ağır Aklımıza ters. Fakat benim peygamberim öyle demez Demek ki denemeniz gerekiyor. Kim sadece öyle demedi. Niye Ebu Bekir radıyallahu anh'ın önebile bir metin geldi? Metin kimden geldi? Kimin ağzından çıktı? Ebu Gein azından çıktı. O Ebu Gein çıkan bir metin Ebu Bekir radıyallahu anh'ın aklının tam karşısına geldi. Ne yazıyor bu metinde? İçittim diyor Muhammed aleyhisselam Mesih-i Haram'dan Mesih-i Aksa'ya yolculuk yapmış. Kesinlikle akla ters gibi gözüken bir metindir bu. Neden evdeki Rabbı Allah anhu şöyle demedi? Emin misin? Pardon, bunu kimden istedin? dedi. Hani bir basitten bir haber geldiği zaman araştırdım. Bunu kimden? Elektrik şey söyledi ki, yani bu acayip bir söz şey söyledi insan bana. Ben bunu Muhammed'ten istedim. Aleyhisselam. Neden böyle demedi? Ya benim bildiğimde peygamber bu tür metinler kullanmaz. Diyebilir miyim? Bugün mevcuzen yaptığı gibi. İki, emin misin bunda Diyebilirdi. Üç, Allah Allah, bilmiyorum. Diyebilirdi. Dört, gidip saracağım. Beş, yorum yapmıyorum. Tamamını diyebilir. Ama o sade aklı ne dedi? O demişse de doğrudur dedi. bir şey mi? Biz gökten vahid indirme daha büyük şeyleri mi etmişiz. O zaman kardeşler, bir hadis metnine karşılaştığımızda, tabi önce bir altyapıdan sonra karşılaştığımızda yani metin saygını tanıdıktan sevdikten ona güvenikten sonra e, bu metine e, karşı saygısızlık ettiğini zaman ahirete başında ne tür belalar geleceğini bildikten sonra eğer bu metin aklımıza tek bir şey ve sahih bir şey bu metin biz anında aklımızı yontacağız aklımızı sahip hale getireceğiz yani bir ihtimalle ben yansamadım ama bir eşitliğinde ama dikkatini okumadan bir şekilde yanlış anladım diyecek insanlar. Şimdi hayatımdan bir pratik vereyim. Allah için bu hüzettiğim bir kişiyi ekranda dinliyorum. Merak etme acaba bu adam ne anlatacak? Tabi işimi vermeyeceğim. Diyor ki Allah'ın ahlakıyla ahlakları. Hadis bir metin geldi ve sevmediğim bir ağızdan geldi. Ve için benim aklıma, bir yüzde yüz ters. Şimdi ahlak yaratılır. Allah'ın yaratır, fahişe. Ama olur mu bir şey dönemem gerektiğini çok iyi biliyorum. Ama ben araştırma lazım çünkü fahişe, yani hatta bazı hocaların e, görüsü, e, şeyleri, düşünceleri müfted olmuş, bir ağızla çıkmış, bir sürede ne derece insan güvenebilir. Yapmam gereken nedir? Yapmam gereken bir bu metin sahibi gerçekten Resul Aleyhisselam'a ait mi? Değil mi? Şimdi yeni bir konu Aklına ters gibi gözüken ya da bilge ters gibi Metin karşısına biz Ne yapmamız gerekiyor? Kime soracağız? Hemen adaylar çıkıyor karşımıza Önce aklımız karşımıza çıkıyor diyor, Bana deniz abi girsin diyor, diyor ki, Ben sana güvenmiyorum diyor Eğer Allah'tan sana güvenseydi ey füzzan aklı Bana Kur'an-ı göndermezdi Kur'an-ı Kerim'i sen kimsin? Demek aklımdan danışmayacağım. İkinci aday çıkıyor, Allah için sevdiğim hocalar. Ama allah Teala, bilmiyorsanız sevginize sorun demiyor. Bilmiyorsanız hemşeğinize sorun demiyor. Bilmiyorsanız cemaat sorun demiyor hocam. Bilmiyorsanız, hangi konuda bilmiyorsanız o konu evlilerine sorun diyor. O zaman ben Eyyid olan kişiye soracağım. Eyyid olan kim değilim? Aslında farklı bir konu hesabı bilmek istiyorum ben. Peki Eğitim kim? Şimdi bir mealciye ile konuştum ben. <gülüyor> İnanın e, mealcilerin yani bu hadis ağzından doğrudur. tabii ki yani üç kelime dışında dördüncü bir kelimeyi söylemediği bir taktik var. Onun için paylaşayım. Bunu uygulayın. Vallahi karşı profesör olup profesöre gelirse hadis imkancısı o da çok kolay etkilenir. Ya imamlar, imam etmez ya orada çeker gider. Kesinlikle dördüncü bir kelime çekmeyecektir. Şu şey Hazır mı? Yani beni çok önemli bir konu. Şimdi ben hadis incelemiyor muyum? Şu hadis incelemes olsun. Diyorum ki ben şuna inanmıyorum. Sünnet vahiydir, yani bu hadis metin sayisla vahiydir, korunmuştur, beni bağlar, Kur'an, emir verse olabilir bu metin içinde. Sen hayır, vahiy değildir, i̇şte, müteahhit olması lazım, beni bağlamaz. Kuran semiyasa koyamaz vesaire. Ben kendi görüşme X diyorum, yani kabul ettiğim görüş X diyorum, kodlama yapıyorum. Senin kabul görüşü de ben Y harfi koyuyorum. Şimdi bu X görüşü ilk kez bana e, ben aradan çıkmış değil. Benim aradığım alimler var? Alimlerden aldım bilgileri ben masa yapıyorum. Sen de kendince ilim adamlarından aldın bilgileri masa yapıyorsun. Bu doğru mu diyorum? Evet doğru diyor. Ben senin arkandaki ilim adamlarına güvenmiyorum. İkinci bakıyorum. Bana kesinlikle odan bilgi vermiyor. Ben şimdi ben seni hakemimi reddediyorum. Ben biliyorum ki sana hakemleri vermiyorsun. İmam Sadi diye o kim bilirsin? Biliyorum beni. Bana ben şahap numaradan bilgi vermiyorsun. Doğru kabul müde de kabul diyor. Girene kaldı. İkinci ittifak ettiği Kur'an-kerim kaldı ve atık kaldı. Hocam diyorum Kur'an'dan yola çıkalım mı? E Kalın tabii. Biz çıkarız, tamam. Şimdi dinleyiciler ve izleyiciler ne düşünür bizim aklımızda? Ya ya ikisi biri bilmiyor yok ediyor, çünkü aynı görüntü değiller. Ya biri de bilmiyor. Allah kararla diyor ki, bilmiyorsanız sabah karnan kesenin, bilmiyorsanız sabah kadar tartışanın demiyor. Eğer hocan, Allah da tartışan demiş olsa, kim e, kimin geçeceği, kim kim çıkarır, baskılıyorsa bilmek ama o kazanır. Ama Allah-u Teala tartışma deniyor. O yüzden biz tartışma yiyecek Yani onların karşısında bu kadar belirler var falan demeyecek misiniz? Bilmiyorsanız araştırın da dönüyor allah Teala. Araştırın deseydi sen sizden araştıracaktın hele evet, bu da araştıracaktın. Doğru mu hocam? Evet doğru. Bilmiyorsanız elinize döneme sorun dönüyor hocam. Sizinle aynı görüşünü, görüşü paylaşana sorun demiyor. Bilmiyorsanız elin olana sorun diyor. Doğru hocam? Evet doğru. Şimdi bu ayet kadar geçerli bir ayet mi hocam? Evet geçerli bir yani. O zaman ben herhangi bir konuda bilmediğim bir soru olduğunda Allah Hocam şunu bilmiyorum diyecek kiler yaşamalı mı yaşamamalı mı? Yaşamalı çünkü Allah Teala korudu elimi bu ayet gelmedi. Yani bilin her saatinde Hocam diyeceğim bir ilim adamı olmak zorunda bu ayet geliyor. Kapıların sözü kapıyor mu tabi? Allah Teala dedi tamam. Peki kim soracak? Benim adaylarım burada senin adayların şu Kime soracağız diyoruz endüryum. Karşımıza adaylar çıktı. Şu an Türkiye'de Türkiye'de iki aday var. Bir araştırma bir yazar, iki hadiste doktor olmuş. üç hadiste doktör, dört hadiste profesör. Dört aday karşımıza çıktı. Biri sorabilirsin, ben dört adayım. Ben kime soracağım? Profesör varken şimdi evet, kriteri devreye sokuyoruz. Karışık telefonları şey yapsak iyi olur. kriterleri devre sokuyoruz. Prof var ki araştırmalı biraz araştırılır kardeşler? Yani belki bu bilim çok daha iyi bilebilir. Ben niye bilirim? Ben araştırmam bilmiyorum ki. Kim kimden daha önce ki bir IT testi yapacaklar da değil mi? ki doktora sorulmaz. Çünkü bu doktor olmuş bu Onun doktora e, şundaki kitapları da 50 kere ezberledi. Bu doçen, bu adam profesör. O zaman profesör sormam gerekiyor. Yani isminin başında bir prof yazacak. Tabii ki soralım diyecek. Adayları geri çektik. Özellikle şu doçen arasılmazlar tamamlarıma bir kizik atılmış oldu. Ama karşımıza iki tane cins şey çıkıyor. Prof çıkıyor. Bu senin görüsünün altını imza atıyor. Bu da ben görüsünün altını imza atıyor. Hadi ne yapacağız? Demek ki profesör makamı Mutlak manada insanı doğruya ulaştırmıyor. Eğer profluk makam mutlak manada doğruya doğruya ulaştırmış olsaydı iki profesörün de aynı düşünmesi gerekiyordu. O zaman prof makamına bir çizgi baktık. Hocam ne yapacağız? Allah sana sorun diyor. Ve ehli olana sorun diyor. Türkiye'ye proflar farklılaştı. Yani prof sayısına mı ben bakacağım? Prof düşleşti, bak hocam burada, an, burada an, bak 15, 20 kenar, bu da 15 kenar, 15 20-15 fazla. Böyle mi? Bu kriter değil. Bakma fikirleri hocam diyorum. Dinimiz evreşen mi? Evreşen. O zaman ben dilimiz özellikle bu konumuz Türkiye'ye haş bir konumu Değil. O zaman hocam diyorum dünya demesin ilim adamdan sorsak daha güzel olmaz mı? Yani, yani akıl der ki dünya gemesini olsun. Hadisten. Işte. O zaman Türkiye'nin Türkiye, Türkiye, Türkiye programı kusura bakmayın. Size kale almadık diyoruz. kenara almadık. Şimdi dünyanın en iyisi kim? Ben nereden diyeceğim? Ve Arap aleminde tanımıyorum diyelim. Şimdi kriterimiz şu kardeşler. İslam alemlerini masaya atıyoruz. Atıyorum. İşte Yemen, Suriye, Mısır, Suud, Tezahir, Fas, Tunus vesaire. Türkiye'de dahil edelim. Diyeyim. Onları. Böyle bir şey bulacağız ki bu on ülkedeki Hadis alimleri tarafından tanınan ve bu hadis alimlerinin kitaplarının, dipnotlarında adı geçen ve kaynakçalarında adı geçen kişi sizce eğil olan değil midir? Ya öyle bilsin ki bu sürüklü ona danışıyor. Bu öyle bilsin ki sürüklü ona danışıyor. Ne sürüklü içine bilsin aletini ya? O zaman doğru mu diyorum? E yani diyor. Yani sadece bir bölgede tanınmış ilim adamı benim için kriter değildir. Bak sadece bir bölge, demek o bölge ne var mıymış? Taşif varmış, verin mi? Var. Ama öyle düşün ki, Tüm İslam alemi Eyvallah demiş. Ama İslam alemi halk değil, o ilim erbabı Eyvallah demiş. Halk filanı çoktan, hiç umrumda değil. O ilim erbabı, onun ilimine güveniyorsa, onun fikirlerini alıp, diplomata, o, diplomata onun adını koyuyorsa, kaynaklarda onu sofrasına kalkmışsa, o sofrayı hazırlayan en eğil değil midir size? yani mantıken. Öyle. Hocam diyorum ben birçok Arap ülkesine gittim. Akla olan hocalarla tanıştım. Kitaplarını aldım. Terzim ettirdim. Vallahi dükdük de bakıyorum ne babamın adı yazıyor ne benim adım yazıyor. Hocam vallahi ne senin adın yazıyor ne de Türkiye'deki profları adı yazıyor. Kimse tatmıyor da tanımıyor. Hakkı şükür bizi daha çok tanımıyor. Evet. Bu böyle hocam diyorum. Tamam mı? Bu Nişanlarının hadis aleminin ilk notuna baktığımızda, ya Nasır'ın elbani geçiyor. Ya bu adam kim diyorum? Arnavut. Mısır'ın kaç kilometre uzandı? Onlar 2 bin 500 kilometre uzandı. Ya bu adam niçin Mısır'da alim mi kalmadı? Ta gitti bir Arnavut bir ilim adamına danıştı. O zaman bu şey ne diyorsun? Sahihtir. Elbani o zaman bu abi sahihtir demiştir diyor. Kime söylüyor bunu? Mısır halkına söylüyor. Kime söylüyor bunu? Er profesör Mısır'da kendi talebelerine söylüyor. İşte Elbani hocamız kimimize geçmişse adı ise Zahid bir deniz gülü diyor. Ya hocam Mısır'da adım mı yok? Kendi sınıfı alırsana. Ama yok adam diyor ki kardeş bu bin evrense. Bu bin. Yani Allah'ım o Ben yanlış adrese sorduğumda patlar. Oradan bir süreye yönlük yapıyoruz. Hikmet'e bakıyoruz. Elbani adı da geçiyor. Arnavut'un da adı geçiyor. Abdülkadir Arnavut. İki de Arnavut. Ne? Kaç kilometre? İki bin kilometre. Hocam niçin bu işi sivil halletmiyorsunuz? Daha 2 bin kilometre daha gidiyorsunuz. Hem niçin bulundum dedi. Yemen hemen altta. Yok, sözler diyor. Biz biliyoruz diyor. O adam bize daha iyi biliyor diyor. Ve bu evrasel. Biz her akla sunamayız. Demek ki ben hocam ben kusura bakma. Bu hadis konusunu Türkiye sunulan içinde Türkiye ilim adamları halledecek kadar kerif olamam diyeceğim ben. O yüzden senin aklın evrasel aklına uygun değil hocam. Sen aklına kemer alıyorum. Şimdi adın kitapta geçmiyor Yani seni tanıyan yok. Böyle diyor bu. Sığla gidiyoruz. Elbani rahimahullah. Böyle de diyor. Ya kendi içimizde Hüseyin'ler var. Binmaz'a var. Başka alimler var. Niçin Elbani? Hocam Elbani uzak yiyen adamı. Allah'a bilir mükemmel bir dinçi. hizmet eden tasvihcileri Arap değil. Kimi bu aradan gelmiş. Kimi Arnavut, Kimi bilenler. Hakikaten yani Hırslan bir aklı gerçekten çok iddia edecek bir bilgilerim yok. Eğer güzel şekilde sunulursa. Şimdi bu taktikle hocamızın ağzından bir farkı çıkmadığına ben pratik yaptım ve sahip oldum. Hatta kardeşlere şu ödülü verdim. Dedim ki size işte bir test yapacağım. Eğer atılımı bulursanız bu testte yani beni haksız konuma Getirirsenin şeye evli takım Fethullah'ı vereceğim dedi. İşte ölüye de göndereceğim. Şimdi biliyorum. Bu evrasal kriter ve sen kalkıp yorum yapamazsın. Mümkün değil. Çünkü kimse tanımıyor ve tatmıyor. Şimdi. ana konudu tekrar dönüyoruz. O Allah için bu yüz ettiğin. Gerçekten hidayetinde temenni etmediğin insanlardan biridir. Yani istiyor işte o hal üzerine gebersin şey. Belki de Bilmiyorum. Metin geldi. Onun ağzında araştırmam lazım. Daha da sormam lazım. Sözünü geri alayım, araştırmam bir sormam lazım. Kime soracağım ben? Bu konu o soracağım. Ama bu öyle bir konu ki, soracağın kişi, ben merdiven olarak kullanacağım. Yani hocam, böyle bir metni işittim, sen ne diyorsun, değmeyeceğim. Alimlerimiz ne diyor? Yani bu konu Erdani, işte bir İbni Kayyum ya da bir alimler ne diyor? Ben bu metni bilmiyorum. Eğer sahih diyorsa, Hemen aklımı yaratacağım ben. Demek ki buna kasa duyup buyurmuş. Tamam sayıcılar. Böyle. yani Sen sakin, rahat ol. Bunların sıkıntı yok. Sıkıntı senin bildiğinde var. Hemen bildiğin güzel. Ben aradım sana döneceğim dedi. Aradım. İki metin. O sakinler altından buyurun. diyor ki Böyle bir metin hadis-i şahplarına geçmez. Uydurumadır. Bir kayın da diyor ki bunu zillikte ordurdu. Artık bir tane diyor, o mu on. diyor, onu karşılıyorum ben. Ama iki otoriter böyle diyor. Dedim elhamdülillah. Yapmanca erken bu. Yoksa olur mu böyle bir şey? Dediğim zaman sade aklına uymamış olacağım ben. Şimdi kardeşler hadis metni karşısında ne yapacağız? Diyor? Bir defa bu metin, bu metin bize hangi aşamalardan geldi ona bakacağız o arkasındaki o orduyu ve bunların yorulmalarını görürsek bu metne biraz daha fazla değer vermiş oluruz şimdi Türkiye'nin 1500 2000 kilometre ozağında bir kardeşlerim bana selam geldi o kadar kıymetli ki asıl o kardeşi sana selamları var dedi o selamın yaptığı yolculukları biliyorum ben nerelerden geldi o kadar kıymetli o selam ve Aleyhisselam. Orada da unutmamış bir kardeşim var. Ve selam geldi bana. Böyle geldi buraya kadar. Bir yorgunluk var arkasında. Ve bu çok kıymetli. Ama buradan çıktığımızda işte Hasan'a selamlar var. Ve Aleyhisselam. Kıymetsiz anlamda değil. Ona kıyas yaparsak onun daha çok kıymetli olduğu ortaya çıkıyor. O zaman bu metin nerelerden geldi? Kardeşler bu metin sahil metinden bahsediyorum ben. Ars'tan kim tasırdı bu metni? Cevval Aleyhisselam tasırdı. Ya yani bu metin azdan indi ve Allah Akadının kulumu sevdiği zaman ki sevgisini paylaştığı bir melekten indi, melek taşıdı. Kime? Ya en sevdiğimiz şey bu metin. Bu metni Resulullah'a pratik yaptı ya da biri de bu metni söyledi. Bu metin Resulullah'a ağzından çıktı. Kimi kulağına Allah Akadının razı olduğu sabr kulağına geldi. Yani sahabenin Kuran'a, beynine girmiş, pratiğinden, sizden bir metin geldi. Kimlere geldi? O yazan sahabeler. Yani bu her harfinde bir sahabe yazısı var. Bunlar birikti, bu harim geldi, bunlardan aldı bu metinleri ve bu metin yazmadan önce kusur abdezi aldılar, kokuları ve bu metin yazdılar, rivayet ettiler. Bu metin arkasında Rav-ı Alimler, Resul Selam Cebra Selam ve Allah. Bu metin nasıl değer kıymet kazanmaz ki? Eğer bu atasındaki e, isimleri görürsek, metne bakarken. Burada etkilenmenin e, başka bir yolu da bir tarihli yolculuk yapmak. O da nedir? Bu metinin e, söylendiği e, mekana bir yolculuk. Bu kez sahabeyi Mekke Medine Hazretleri'ne yapanlar daha iyi bilirler. Yani o atmosferi koklarlar. Kendimizi bir anlık eğer bu hadisin metnin muhatabı istisabelerse kendi sahabeye ne koyacağız, ararak koyacağız. Sahabe soru soruyor, biz sahabeye bakıyoruz. Geçtiği cevap veriyor ve o cevabın pra sahabeler anında pratik yapıyor ve biz bekliyoruz. Kendimizin o an pembel olduğuna sahip olacağız. Ya sahabe bunu işitti, pratik yaptı, ben niye yapmıyorum? Onlar pratikal mekandan oturuyor. Oturanlardan oldu. İşte metnin içine girdiğimiz zaman gerçekten e, imanımızı takmış olacağız. Yani bu metin beni ne kadar etkiledi. <gülüyor> Unuttuğumuz bir gerçekte var. Metinle benim aramda bir şeytan var. Eğer ben bir şeytanı görmezsem ve bu şeytanın metin hakkındaki yorumlarını bilmezsen, kalbime gelen düşünceler şeytandan mı değil mi ayırt etmem çok zor Peki şeytan bu metin hakkında bana ne der? Şeytan ne göstereyim? Ya zaten 200 yüz sene sonra yazılmış. Şimdi bak zaten 200 yüz iki sene sonra yazılmış. Bu metin midir? Metindir. Bu metninde hemen masaya atıyorum. Nokta koydu. Acaba bu mı değil mi? ee ne olmuş soruma büyük ihtimalle kümesiyle devam eder ya nasıl itibar edeceksin ki devam edin pek sonra ya, ya sahip ise sonra uzak durman lazım yani metnin senseli ters söylüyorsun ya tamam da resim alışveriş ayıp olmak olası %1 bile olsa e nasıl bir saygı söylüyor İşte kardeşler eğer ee, Metin karşısına Şeytanın bize atacağı zarfları Bilmezsek Biz Metin karşısına etkilenmemiş olacağız Peki başka ne var? şeytan Bir de sana bana aklını Ve diyecektir ki Ya bu akla ter. Allah sana bir akıl vermiş Yani Allah diyemiyorum diyemiyor mu, misin? E Tamam da bu akletmez misin sözünü Allah'tan Allah para metin karşısında mı kullanmamı istiyor? Yoksa başka bir sahada mı? Kesinlikle başka bir sahada. Çünkü bizi sahabeler metin karşısında kullanmadılar. O zaman bu söz şeytandan. Bir defa şeytan hani dedik ya şeytan asr hedefi farzlar. Farzların kalesi sünnet sünnetin kalesi naf neler sahabeler. Şimdi fazla Allah'a için şu halkalardan bir, en az bir tanesi kopması gerekiyor. Kopardı en güzel halka, Kur'an'ın sünnet araklaki halkalıdır ve kopardı. An aklında ayetler baş başa kalıyor. Eğer Kur'an'ın mucidi bilmemiş olsak, yani sünnete bahsediyorum ben, akıl aynı selam yaptığı gibi, bu meallen yaptığı gibi ayet üzerine zıplarlar. Yine Allah'ta bu dediğim kişinin mealini okudu bir tanesi. Benim namazım, ibadetlerin, alemlerin Rabbine armağan olsun diyor adam. Allah içindir değil, ölümün, dilinin, ibadetlerin Allah için Benim bu adam. Allah'a bir armağan olsun. Yani şu, bunlar ben ibadetlerin Allah'ın sana armağan ediyorum. Ya işte sen etme, ya, sen da, ilerle bana armağan da. Yani ister Arman edelim, ister armağan etmem. Arman etmeyeceğim için ben bu ibadetleri yapmamda. Hiç bir sıkıntı yok. Bu Arman tamamen benim irademde. Ya el o konuştuğum işte diğer bütün tesisler ve meallere baktığımızda hep tamamı Allah için, Allah için, Allah için. Ya Arman kelimesi yok bir defa, Kur'an'ın formasına ters bir şey. Ama adam haklı, niye haklı? Peki, hadis ve Koran arasında şeytanı göremedi. Şeytan aklına buna çok sevdirdi ve sen yeni bir şey söylersen herkes senden bahseder. Sormak bakın, ben ona bahsediyorum. Ama isim vermiyor. Onu çok istediği bir şey, onun ismini verebilir. Şimdi, buna belki 20 dakika önce bir şey söylemiştim. bir metne anlam yüklersek, bunu. E, bunun daha doğrusu değer, çok değerli olduğuna sahip olursak etkilenir. Şimdi arkadaşım, sünnet vahidir artı var nasıl sünnet Nasıl mı Şimdi bu kez kimlerden çıktı? Resulüne. Resulüne. Peygamberlikten önce ne iş yapardı? Çobanlık yapardı. O ticaret uğraştı. Çobanlık ve ticaret yapan bir kişinin Hangi konuda tecrübesi olur? Hayvanlıkta tecrübesi olur. Hangi hayvan kalp litesipleriz? İşte kat yılda biz doğuruz. Düşmanları nelerdir? Kimlerdir? Hastalıkları nelerdir? Gibi. Hava durumundan haber olabilir. Bir tecrübesi olabilir. İşte şu yağmur bulutu, şu bulutu. yerdeki otlardan tecrübesi olabilir. Yani bu kişinin hayat tecrübesi olması çok zor. Dikkatli olabilir, y yönetici olabilir. Evet. Ama hayat tecrübesi artı evlilikte, ayrılıkla, ticaretteki hukuklar hakkında tecrübe olması beklenmez. Ama öyle bir mucize var ki bu hadislerde. Şimdi iki sene paylaşmak istiyorum ben. Bir metin söyleyeceğim. Bu metnin dokularını oynayacağız. Bir kelimeyi çıkaracağım da onun yerine aklımıza uygun bir kelime koyacağız. Bakalım hadisi yerine zarar veriliyor mu? Verilmiyor mu? Eğer verilmiyorsa o zaman bu din çok devrensel değil mi isteriz? Yani demek ki beşer kaynaklı. Baksana bir de söyledik de bir tersil çıkmadı. Tamam Ama bilmekten ki ne olmasın canlandırın Şimdi demin Harun hocamız şeyden bahsetti. Bu mağara hadisine bahsetti. Hadis anlatırken iki kelime kullandı. Şiddetli bir yarışta yoldukta olan kişi mağaraya dönüyorlar. Şimdi mağara hadisinin asıl vermek istediği mesaj neydi? Tevessül. Öyle mi? Yani insan yaptığı ibadetleri mesle kalabilir. Ama neden hava şartlarına mahsetti? Şimdi hava şartlarını çıkarsak hadisin asıl vermek istediği mesajı gölgeyi kesinlikle düşünmüş olmuyor. Ama akla 50 tane soru gelecektir. Ne gibi? Bir tarihi yaptık. Resulü karşındayız, sahabelerin arasındayız. Ve Resulü Aleyhisselam ağzından şimmetin çıkıyor. Üç kişi mağarada var. Nokta. Ya üç kişinin mağarada neyse var. Mağara girmek ibadet mi? Yurtbahnlar izin mi var? Hangi mağaraya gidecek? Nasıl? Nasıl? var? Yani ondan sonra. Yani, yani kapıda bir mağara çıkılacak Üç kişi Çinlerdi. Kim, kişi olsa dört soruza bir bakmışsınız. Elli sene soru. Neden orada? Bir işi var. Şimdi ilk kişi mağaraya mağaradan kapı kapanıyor. 50 kere soru geldikten sonra hadisin devamının anlaşılmasın çok zor olur. Ama Resul Aleyhisselam ya bu gün harika bir gün. Akla 50 kere sonra getirmeden önce başlıyor? Çok yaşlı bir havada arayasınlar. Ha tamam. Nasıl? Zaruretten. E tabi zaruretten. Ya şimdi bu kere kullanamamışsa zaten hadisin verilmişse mesela vallahi gölge düşürme? Ama öyle bir gaf yok ki yani her tarafa böyle çıkanmış. Elesi diyeceğim bir nokta yok. İnanın bu kişi bize gelmemesi olsaydı, rivayet edilmemesi olsaydı ki kesinlik edilecekti ve orada ne işleri var? Yola çıktık diyelim, üst bir mağara gördük. Ne yapardık? Ya buraya bir sığınalım, çünkü hadiseyle geçiyor. Öyle değil mi? Biraz daha ileri gittik, şofil yedisindik, bir taş parçası aldık, oraya koydu, antrat yapacağız ya. Belan vardı. Ama yok. Başka Yine. Aynı hava durumu başka bir hadise cikleri diyor. O da neydi? Resul Aleyhisselam diyor ki, benimle dünyanın misali diyor. Bir misal verir Resul Aleyhisselam. Şimdi haraçatlarını e, söylemeden hadis metniyle söyleyeceğim. Bir ağacın gölgesinde gölgelene daha sonra da terk kimse misal edersin. Bir, ağacın e, gölgesinde benim ne isim var? İki, hangi ciz ağaç? Üç, ne kadar bekleyeceğim ben orada? Dört, hangi şartlarda orada bekleyeceğim? Niye bekleyeceğim? Bir sürü soru. Ama burada mesaj şu. Yani dünya bir gölge gibi 2 saat sonra kaybolup gidiyor. Böyle geçici. Ama çok sıcak bir havada yine bir hava durumu var. Yani çok sıcak bir havada elinde oturan demiyor. Sıcağın geçmesini bekleyen demiyor. Demek ki bir Müslümanı durduran bir etken var. Ne düşman konusu ne başka bir şey. Sadece hava şartlarından dolayı ben gölgeyi tercih ettim. Neden? Şey Bedeninin üzerinde hakları var. Ben çok sürekli havada beklersem, bedene zarar vereceğim. Beni gölgeye tek sebep, hava şartları. Resulasyon neden orada sinislenmiyor? Bir ağzın gölgesine dinlenen de, Ama gölgelenen, sırf doğama şöyle getirildi. Ya bakıyorsunuz, bir şey bakıyorsunuz, yani ağacı çek, başka bir gölge kesikol, taş kesen büyük kaya diyebilirdi Resulullah Ama her yerde kaya yok. Ev diyebilirdi, gölgesi daha büyük. Ama anahtar orada dünlenmek değil. Ağaç, ağacın gölgesi ne kadar alabilir? Belki bir da yok orada. Yani isikolarlık bir, bir şey. Yani tek bir sebeple ben oradayım, hava kısaltları. Halbuki aklıyla bile bilmemse olsa inan o aklını soru geliyor. Ama nasıl? Anlamayız e, diyorum. Tabii ki anladım anlam bilmiyorum. He? Ya o dediğiniz vallahi razı. Olsun. Şimdi başka bir örnek vereceğim. Gerçekten yani biz zaten iman ettiniz bu din evrensel fakat o birlikte bir bahçenin içine girdiğiniz zaman yakından gördüğü zaman vallahi kalp okular mutlulanıyor ki ya yani uzaktan bakmayacağız. Mesele içine gireceğiz. Şimdi bakın. Resul Aleyhisselam bir müminin misal veriyor. Müminin misali şimdi bakın. İki kelimeyi cimdikliyorum. Hadis metni ben ses edeceğim. misali arya benzer. Nokta. Ya hangi arya? Bir arı var, bal yapıyor. Bir arı var, zarar veriyor. Demek ki Müslüman mümin, bazen bal verir. Bazen sokar. Acaba kimler ısıracak? Kaç kere ısıracak? Ne kere ısıracak? Isırmak caiz mi değil? Müslüman kime zarar verecek? 50 tane soru. Müslümanın misali Şöyle deseydi Araya benzer. Eğer araya verirken Bal yapan yapamadım. Ben derim ki Yani tatlı değil ağızdan çıkıştırıyor. Ama bil evrese Ve vahiy Ve bağlayıcı Ne diyor? Müslümanın misali Bal yapan arıya benzer. Heh şimdi oldu. Bal yapan hemen aklınıza bal arısı geliyor. Bal yapan arıya benzer. Yok da koymuş olsaydı yani o arı istediği yerden alsınlar helal aramış fark etmiyor. İsteri pişmen alsın isteri temizmen alsın yeter ki bal üresin. Bu ne de gelebildi? Çünkü Allah üresine selam beni bir bal arısına benzetiyor. O zaman bu metin eksik kaldı. Bu arı nereden alacak? Ve resimasyon devam ediyor. O arı tırıyor, temizinden alır ve tümüzüne bırakır diyor. Hocam, bal arısının o hayvancığı cımbızlıyoruz. Başka bir böcek oraya koyalım. Hangi böceği koyalım? Hadi. Şimdi akla ne verir? Karınca verir. Ya, karınca eziyet veriyor. Hanımlar rahatsız. Karınca biriktiriyor. Kapitalist olarak sisyonlar da var. Sürekli biriktiriyor. Ya ben oradan bir şey var. Sadece çalışkanlık var ki bir tanesi sebebi karıncada hayvan değillermiş tamam mı? onların hareketleri artık nedir ben bilmiyorum onu misal yani karıncaya benzer karınca gelir evden alır ücretsiz alır getirir yok bu olmadı ne her o zaman biz e, bilmek dokularını öğreneceğiz ve evresine zarar vermeyecek eğer evrensine zarar verirse Karşında çok da kıymetli bir metin yokmuş deriz. Ama hiçbir beşeri doku vallahi kabul etmiyor. Hadi düşünün, ne bir insan neye benzesin? Çekirge ne yapar? Bilmiyoruz. Hayatını bilmiyoruz. Google'a mı bakacağız? Ama bize tecrübe olacak. Bir, Müslümanın omuruna zarar vermeyecek. İki, bize tebessim ettirecek. Öyle bir hayvan cizm olmalı ki. biz sadece belli bölgelerde yetişmiş olmaması gerekiyor. Eğer deseydi ki nasıl? Herkes tarafına bilir. Yani ben bu metni bir Moskova'ya sunduğum zaman anında anlayacak. Sibirya'da sunduğum zaman zaten biliyoruz ki diyeceğiz. O zaman anlayın bütün evrense. Kullanılan hayvan cinsi ve arı ve bal yapan arı. Tüm dünyada olan bir hayvan cinsi. Ve insanın onuruna zarar vermeyen bir hayvan cinsi. Yani tüm bir ara geldi personel olarak özenle bölgeler alemde seçilmiş, netikle konmuş. Bunu zabban bir çoban ya da bir lider adadan adamı kesinlikle bölgenden. Biz en en feci şeyi yaptık. Kendi bölgemize geçsen sekle digen bir hayvan ismi koyar. Başka bölge anlamazdı. Bir nota bakardı işte filan bölgedeyse bir hayvan ismi. Böyle erasiplik olmaz. Yine bir hadis mektubu o kuyu hadisi dün de zikredildi, işte bir kadın kuyu yiyor, şu alıp köpeği içiliyor. Burada bir hayvan cilsi kullanıldı ve köpek, beslenilmesi zayıf olmayan bir köpek. Evinde bulunduğu zaman meleklerin girmediği bir hayvan cilsi kullanılıyor. Şimdi burada niçin köpeği kullanılmadı, niçin beslenilmesi helal olan bir hayvan cilsi kullanılmadı bu sadece Mekke Medine bölgesine has bir hayvan cinsi kullanılmadı. Bu metinler. Şimdi eğer kedi kullanılsaydı ben bakması gelirdi. Demek ki beslenilmesi zayıf olan hayvanlara merhamet edilmeli. Öyle mi? Ama müdür olan bir kabla yaladığınız zaman yedi defa suyla bir defa toprakla Yıkanılacak bir hayvan cinsi kullanıldı. Sadece bakteri olan bir hayvan cinsi kullanıldı. Ve bir dünyanın her tarafında var. Bir evrensel mi? Evrensel. İki, merhamet melekemi nerelerde kullanmam gerektiğini bana hatırlatıyor mu bu hadis? Evet hatırlatıyor. Demek sadece işte kuşlara, kedilere ya da koyunlara, kuzulara merhamet edilmesi gereken bir durum yok mu? Nedir bu? Hayvan bir köpek olsun, bir Müslüman merhametli olmalı. Yani, bu metninde sen köpeği çek, başka bir hayvan birisi koy. Neyi koyacaksın? Çıkmıyor. Yani kertekine desen, zaten senden daha iyi iner, kuyuya, su çıkar. Kedi desen, olmadı. Tüm evrensel ve merhamet melekeni. Tüm canları kullanman gerekiyor. Yani, Hadis metnine baktığımız kelime kelime böyle yan yana vallahi tesadüfen söylemiş olmadığına biz oluyor. Yine başka bir misal. Ben önce hadis zannettirdim bunu ve birkaç şeyde paylaştım. Bu kalbide geçiyor. Sonra e, başka bir sahabeye ait söz olduğunu öğrendim. Bu hadiste yazdılar. Yine hadis mektekliler arasında bir söz ama restoruma ait olmayan bir söz ama yine e, sabere kimden meselen di de? restolar şu ve sabere sözler meselen bir kaziyen altına restolar şu görürsünüz onun önüne vahiy görürsünüz o yüzden sabere söyledik çok etkili ve geri geldiğinde bağlazı olmuş oluyor Neydi o? mukmin ne, ne diyor duvarlarını evet duvarlarını üzerine yıkılmaktan da korktuğu dağ gibi Bu da bir dağ var. Dağ dünyanın her tarafında var mı? Var. Dağ sabit midir? Sabittir. İstediği zaman görebilir misin? Evet. Hadi az önce bak şey var. Resim var. Oturduğum zaman da görüyorum. Gazet halinde de görüyorum ben. Huşu halinde de ben o dağı görüyorum. Demek ki ben dağa baktığım zaman ne göreceğim? Ne aklıma gelecek? dedik ya bu e, din ve gösterik çok önemli. Akma günahların gelecek. Peki hazir hissediyor. Günahlarını burnuna konan sinek gibi görüyor diyor. Bir el hareketini uçuşuyor o sinek diyor. Şimdi kullanıldığı yer neresi durum? Ya neden kol demedi? Çünkü sen kalın gel. Hissetmez bile. Ya da nasırın elleri ellerine kolunu hissetmez bile. Yanına koşsa görmeyebilir. Göreceği gözün gördüğü tek alana o da bunun. Yani buna kondanma diye öyle bir rahatsızlık veriyor ki orada yarım sadece bile durmasını kabul edemezsin. Elfen esrarlık ya. Şu yer koşsa biraz gez, gezi bazın biliyorsun sinek çok da katmıyorsun burada. Ama size geldi zaman bir anlık ümitsizsiniz yani görmek tavsiye edemiyorsun. Ne dünyanın her tarafına var mı? Var. Dağ var mı? Var. Altına öğrense. Kolduğu yerin arası burun. Herkes, her insanın burnu var. Yani yan yana getiriyorsun ve subhanallah anlatıyorsun. İşte biz hadis mekline e, bu pencereden bakarsa gerçekten biz bu mekleden çok etkilenmiş oluruz. Aslında dersimiz bitti. Sıra ben bir iki konuyu anlatmak istiyorum. Geri gelince. Şimdi kardeşler bize e, bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. İşte hadisler geldi, ayetler geldi, sabah sözler geldi, alimleri kitapları geldi. Çok rahat ulaşabiliyoruz. Ama inanın bizi bunlara ulaştığımız gibi halk Adlarını daha bilmiyor. Yani ulaşamıyor. Hatta bir müşteri dükkanı aramız ya diyor sizden işte Buhar'ı aldım diyor fakat yazarın adı yazmıyor diyor. Ya işte buhari ya tamam da bir yazarın adını adı söylüyorum diyor. Çok normal. Hiderik'le vesile olduğumuz halamın oğlu Buhar'ı tanıtıyorum. Ya bir kaynak belirtmemiş diyor. <gülüyor> Yani ciddi ciddi, adam haklı, çekil, bizim anladığımız gibi anlamıyor. Yine bir tanesi İbn-i i̇bn Mace, tabi bilmiyor i̇bn Mace diye okunduğunu, i̇bn ne Mace demiş, İngilizce zannetmiş. Burada ne var biliyor musun kardeşler? Biz bilimizi insanlara anlattığımız zaman zannetmeyelim ki bu kodları onlar biliyor, biz sadece hatırlatıyoruz. Kesinlikle değil, bizim anlattığımız gibi bunlar anlamıyor. Şimdi, ben bir kelime söylüyorum. Diyelim ki, ya tamam ya senin bu yaptığın bid'attır diyorum. Şimdi bit at kelimesi ağzına çıktı. Gitti gitti, onun kulağına içeri girdi, arşive geldi, back classroom'a indirdi. Şöyle bir baktı, hiçbir şey yok. Bir kulağı pat dedi gitti. Ya bu bid'attır dediğin zaman ben cehennem alemini yükleyerek sundum. Olur daha seni eşitir, yakar, korkarsın sen. Ama adam klaserine adı geçmiyor. Hıp diye bir şey. Ha doğrudur diyor. Hadi biraz daha kültürlü olsun. Beğenler sana bir baktı. Ya Hasen'e da varmış burada. Bidat Hasen'e. <gülüyor> Metronlardan biridir. O zaman yapmamız gereken şu. Bak. Bidat deyince aklımıza bu gelmeli. Yani biz bidatın tanımını onu anlayacağı şekilde anlatırsak inanın bu bidattır dediğimiz zaman doktorun sen kansersin demesinden daha etkili olmuş olacak. Şimdi bir apt kelimesinde şey yok. Bir alel göremiyorum ben Bidat. Içi dolu bir dak. E, iki domu değilse ve d a t. Ne alkol kokusu geliyor? Ne su kokusu geliyor? Ne domu eti domu yağlı? Yani kaybınızda hiçbir unsur yok bir apt kelimesinde. Ama sirk dediği zaman çok bir müdür? Kumalı değil bu? Kumalı uzak Ya domu kayganı? Sadece çapim gibi bak bir omza, o sadece değil, eti ara, beslenme ara, bu. Fahiş olabiliyor aslı, ama bidat, bunlardan daha tehlikeli. Fakat böyle bir e, çarpım yapmıyor. O zaman biz bidatı onu anlayış anlayış şekilde anlatırsa, görsel hale getirirse, o zaman bu bidatı dediğim zaman, belki de daha, e, Şimdi bir anda kısa bir düzeltmesiniz olacaktır. Şöyle bir anlatın yaptım bir, birkaç birkaççıya. Allah'ın olsun fayda verdi. Onun için karıştıracağım inşallah. Şimdi muhatabımızda diyoruz ki, şundanayım mı? Bir boşverdak neşe bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ <gülüyor> ol, Ha yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kardeşler. E, beni dinlerken hep aynı üslupla bir bir bakıya anlatırmış gibi dinleyin insana faydalı olur. Diyoruz ki bir bakıya ama sen bir bakıyı kesip de demiyorsun. hasta bir doktor toptan. Hasta bir kırmayacağız. Diyoruz ki bak burada ne yazıyor? İslam dini yazıyor. Tamam? Bu İslam dininin hududlarıdır. Bu İstanbul'un neyi? İçi. Burası İstanbul'un neyi? İçi. Tamam. Bunu da kim çizmiş? Dinin sahibi çizmiş. tamam Tamamdır. Buraya da Kur'an'ı sünnet yazıyoruz. Şirahiye. Ağzına kadar dolduruyoruz. Ama full doldu. Hiç boşluk yok. Allah kadar diyor ki bize, ben dininizi kemale erdirdim. Tamamladım. Eğer bir şey tam sadıların eksiklik yok demek ki orada. Bu bir boşluk var, misin diyoruz? Vallahi hiç bir boşluk yok. Bu da ne var, biliyor musun? Kur'an sünnet var. Hemen yan yana getiriyorsun. Ya geceye gitmek istiyorum, burada var. Ya tavada kızla eden istiyorum, acaba hangi boşluk insan seçeyim? Burada var. Ya türk gireceğim, hangi ete gireceğim? Burada var. Ya çıkarken doğru okumak istiyorum, burada var. Ya ben gece namaz kılacağım, kaç dakika kılacağım? Burada var. Ya ben ikilik etmek istiyorum, burada var. Atta ne geliyorsa tüm hayatını, her alanlar, hic ibadet tamamı burun içine var. Doğru mu? Doğru. Nerede oldu? Kur'an içinde bulundu. Kimde oldu? Allah tarafından oldu. Tamam. Şimdi burada olmayan bir şey, bir şeker alayım. Yok mu? Bir şeker. Ben ne al? Yani abime şeker, tatlı. Bu şekerin içine ne bir sözde var? Şu panelle Allah'ı bilen ikizlerimiz. Ama şekil olarak burada bir benzeri yok. Ne diyelim? Kendi ısıt. da tuvalete girerken zikredeceğim. Bak burada zikir var. Koltadan bir uyuyor. Ama buradaki zikirli değil de ben biraz daha uzatacağım. Yani ya da çıkarken hufranlık edemeyeceğim de Allah'ım beni bağışla, annemi bağışla, babamı, dedeni, ceddini bağışla, bana yardım et, ilimler... Daha çok dua edeceğim. Ya böyle bir şiş mi değil. Ama buradaki kod buradakine uymuyor. Ben bu seteyi alıyorum. İslam dinin içine koyduğum zaman ne oluyor? Ağırlayınca taşıyor. Taşansın nereye gidiyor? İslam'ın dışına gitti. İslam'ın dışına taşan ne? Kur'an ı sinnet. Yani senin sözün Kur'an ı Kerim'den daha değerli, daha kıymetli haşa ve senin sözün İslam dinin içinde Allah'a veriyorsunuz. İslam dinin dışında. İslam dilini Allah'a talebe doldurmaya sen de dolduruyorsun. İki tane sari çıktı aslında, İçin koyar. Estağfurullah. Vallahi böyle oluyor. İşte ayınlar buna bidat diyor. Yani bir şeker de olsa bidat. Zenzen suyu desene bidat. İçine siyah zeytin de koysan bidat. Mazat da desene buna da bidat oluyor. Yani iyisi olur. Şeker iyidir. kurma güzel. Ama alttığı zaman sen çıkan kurallarısın. Başta bir şey çıkmıyor. İşte bidat budur diyorsun. Bir kordama yaptın. Kardeş şu bir dağıt sözde zaman, artık olmakla bir örnek vermiş oluyor. Yani bidat bir dağıt içerisinde gerçekten hiçbir kaderi hiçbir şey göremiyorsun. Yani kumar gibi zaman aklına geliyor, Kumarda kaybeden, intihar eden, evi yuvası dağılan, bunlar bir şair oldun mu orayı? Kumar rahat, anlar mı gidermişsin? Lejaidirici olmusun? Faih Haram, fayda bulasanlar bir türlü yakasını kurtaramıyorlar. Şair olmusun sen? Ama bir dağıtta ne bir şey var ki? Dünya dışı sen zararlı öğrenmişsin. Karışır Tersinizin bu kadar be. Allah sana razı olsun Rabbim ol. işitliklerimizi Yaşamamızı nasip etsin Ağzım. Ve en kısa zamanda inşallah Allah sana razı, razı olsun Allah sana razı olsun Allah razı olsun hocam Allah sana razı olsun orada <gülüyor> bir <gülüyor>